Davud bin Kays, Nafi, Cübeyr yoluyla gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meclisin kefareti vardır. Biriniz oturduğu meclisten kalkacağı zaman şu duayı okusun. Subhansın Allah'ım. Ham sana mahsustur. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Sana tevbe eder, mağfiret dilerim. Eğer kalktığı yer bir zikir meclisi ise bu dua ona bir mühür olur. Kıyamete kadar bozulmaz. Eğer lüzumsuz sözler edilen bir meclis ise yapılan hatalara kefaret olur. Allah'ın zikrinde beş güzel özellik vardır. 1- Allah'ın rızası 2- İbadete istekli olmak 3- Allah'ı andığı zaman şeytana karşı korunma içinde olmak 4- kalbe incelik gelmesi 5 masiyetlere engel olmasıdır Subhan olan Yüce Allah doğruyu en iyi bilendir Allah'ın adı anılan bir ev Sema ehli için aydınlık olur tıpkı karanlık evi aydınlatan lamba gibi Allah'ın ismi anılmayan ev ise Sema ehline karanlıktır Musa aleyhisselam Allahu Teala'ya sordu Ya Rabbi sevdiğini Gazap ettiğin kimseden nasıl ayırayım? Ya Musa, bir kulu sevdin mi, ona iki nişan vururum. Ya Rabbi, onlar nelerdir? Benim zikrimdir, beni anar, ben de onu semanın ve yerin melekleri arasında anarım. Sonra onu yasaklarımdan korurum, gadap edeceğim şeylerden korurum. Ta ki o cezama çarpılıp azaba uğramasın. Ya Musa, Gazap ettiğim kimseye de iki nişan vururum. Ya Rabbi, onlar nedir? Ona zikrimi unuttururum. Onun nefsiyle baş başa bırakırım. Böylece o haram işler gazabımı kazanır. Azabım ona gelir. Ebu Melih babasından naklen anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından biri vardı. Bir bineğe binmişti. Arkasına da birini bindirmişti. Hayvanın ayağı tökezledi, ikisi de düştü. Bunun üzerine o sahabe şöyle dedi. Hay aksi şeytan. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca şöyle buyurdu. Öyle deme, öyle deyince şeytanı büyütmüş olursun. Şöyle de, Bismillah. O zaman şeytan bir sinek kadar küçülür. Ebul Kasım Abdurrahman bin Muhammed, Muhammed bin Vasiye istinaden anlatıyor. Mekke'ye gittim. Selim bin Abdullah'ın kardeşiyle karşılaştım. Babası ve dedesi yoluyla gelen Hazret Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen rivayet ettiği şu hadisi i şerif okuyordu. Bir kimse çarşıya girdiği zaman La ilahe illallahü vahdehu La şerike le Lehul mulk ve lehül hamd yuhyi ve yumitu ve hayun hayyun la yamutu bi yedihil hayr ve huve ala şeyin kadir Allah'tan başka ilah yoktur birdir, ortağı yoktur mülk onundur hamd ona mahsustur öldürür diriltir o diridir ölmez hayır onun elindedir o her şeye kadirdir duasını okursa onun için 1 milyon iyilik yazılır bir milyon hatası bağışlanır. Bir milyon defa derecesi yükselir. Horasan'a gittiğim zaman Kuteybe bin Müslüm'ün yanına vardım. Sana bir hediye getirdim dedim. Yukarıdaki hadisi şerifi okudum. Bundan sonra Kuteybe merkebine binerek çarşıya girdiğinde bu duayı okur, işini bitirdikten sonra dönerdi. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Zikir iki zikir arasındadır. İslam iki kılıç arasındadır. Günah iki farz arasındadır. Birinci cümlenin anlamı Allah Teala kulunu anıp ona zikretmeyi isan etmedikçe kulun onu anması mümkün değildir. Sonra o Allah Teala'yı anarsa Allah Teala da onu mağfiret eder. İkinci cümlenin anlamı şudur. Savaş sonucu bir kimse Müslüman olur sonra İslam'dan dönerse öldürülür. Üçüncü cümlenin anlamı. Kula günah işlememek farzdır. Günah işleyince de tebe farz olur. Sinsi şeytanın şerrinden Nas suresi ayet 4. Mealine gelen ayeti kerimeyi i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle açıklamıştır. O kalpte uyuyan şeytandır. Allah adı anıldığı zaman siner. Ondan gafil durulunca da vesvese verir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, her şeyin bir cilası vardır, kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir. İbrahim Nehayi şöyle buyurdu. Bir kimse evine girip selam verirse şeytan şöyle der. Artık benim burada duracak yerim kalmadı. Yemek yerken Allah adı anılırsa şeytan şöyle söyler. Artık ne söz ne yemek ne de içmek kaldı. Benim için bunlar artık yok. Her şeyini yitirmiş, perişan halde çıkar gider. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. ''Biriniz yemek yediği zaman Bismillah desin. Yemeğin başında söylemeyi unutan sonunda söylesin.'' i̇bn Mesud radıyallahu an) şöyle der. ''Biriniz yemek yediği zaman Bismillah demezse şeytan da onunla beraber yer.'' Besmele çektiği andan itibaren kalan yemeğini şeytan yiyemez. Yediği kısmı da kusar. Yeniden yemek aramaya başlar. Şeytan Allahu Teala'ya bazı şeyler sordu. Allahu Teala da sorduklarını ona bildirdi. Ya Rabbi, Adem oğullarına seni ansınlar diye evler yaptın. Benim evim nerede? Senin evin hamamdır. Onların meclisleri, toplantı yerleri var. Benim meclisim neresi? Çarşılardır. Onlara kıraat verdin, benim kıraatım nedir? Şarkıdır. Onlara sohbet verdin, benim konuşmam nedir? Yalandır. Onlara eza verdin, benim çağrım nedir? Çalgıdır. Onlara kitap verdin, benim kitabım nedir? Vücuda yapılan dövmedir. Onlara tuzaklar verdin, benim tuzağım nedir? Kadınlardır. Onlara yemekler verdin, benim yemeğim nedir? Üzerine ismim zikredilmeyen yemektir. Onların içeceği var, benim içeceğim nedir? Sarhoşluk veren içkilerdir. Birisi Fuday bin İyaz'a geldi, bana bir tavsiyede bulun dedi. Bunun üzerine Fuday bin İyaz ona şöyle dedi. Başına bir felaket gelirse, bu Allah'ın takdiriyle oldu de. Halkı suçlamaktan kurtulasın. Dilini koru ki halk senden selamette olsun.'' Sen de Allah'ın azabından emin olasın. Rabbin rızık konusundaki vaadini kabul et ki mümin olasın. Ölüme hazırlıklı ol ki gafil olarak ölmeyesin. Bulunduğun her yerde Allah'ı an ki bütün kötülüklerden korunmuş olasın. İbrahim bin Etem Hazretleri birini gördü. Adam bazı boş şeyler anlatıyordu. O adamın yanında durdu ve sordu. Bu sözde sevap umdun bir kelime var mıdır? Hayır. Onda olan hatalar için Allah'ın azabından emin misin? Hayır. O halde sevap ummadığın dolayısıyla Allah'ın gelecek azabından da emin olmadığın bir sözü ne diye söylüyorsun? Allah'ın zikriyle meşgul ol. Kabül Ahbar radıyallahu an şöyle der: biz Allah'ın peygamberlerine gönderdiği mukaddes kitapların birinde şöyle buyurduğunu gördük. Bir kimseyi beni zikretmesi benden bir şey istemekten alıkoyarsa ona ben bir şeyleri isteyenlerden daha çok veririm. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Amellerin en zoru üçtür. İnsanın kendi nefsine insaflı davranması, din kardeşine bolca mali yardımda bulunması, ve Allah'ı anması Muaz bin Cebel buyurdu ki Ademoğlu Allah'ın zikri kadar azaptan kurtarıcı hiçbir amel işlememiştir sordular cihatta mı o kadar olamaz Evet cihatta o kadar değildir Çünkü allah Teala şöyle buyurdu Allah'ı zikir en büyük ibadettir Ankebu suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu Ya Resulallah Amellerin en faziletlisi hangisidir? Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir. Malik bin Diner buyurdu. Bir kimse Maluk'un sözünü bırakıp Allah sözüyle yakınlık kazanmazsa ameli azalır. Kalbi körelir, ömrü boşa geçmiş olur. Enes bin Malik radıyallahu an, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah zikri imanın bayrağıdır. Nifaktan berat fermanıdır, şeytandan kurtaran kaledir, koruyan sığınaktır.